Kardeşlerim, muhterem bir günler. Bayrama doğru gidiyoruz. Bayram bir tarafı merhamet, bir tarafı kardeşliği kuşanmaktır. İmsak'tan iftara kadar her gün ruhumuzu iman kalıbına koyduk, oruç tuttuk, yeniden oldu, olma irademiz var ya Rabbel enam dedik. Şimdi bayramda onun muhasebe etmeye doğru gidiyoruz. Ne kadar yapar, ne kadar muvaffak oluruz İmam-ı Müslim'in kitab-ı bir vasılada rivayet ettiği bir hadisle bunun muhasebesini yapalım. Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَتَ حَلْقَ حَتَّى اِذَا خَلْقَ Cenab-ı bütün mahlukatı yarattığı zaman yaratmayı kâmil bir surette ifa ettiğinde bütün mahlukat zahir olur, ortaya çıkar. Dağlarda tam bir nizam vardır. Milyarlarca toz parçası bir araya gelir o del gördüğümüz suretleri oluştururlar. Şu kadar damla bir araya gelir nedirleri oluştururlar. Kuşlar semada süzülürken, bir başka bir iklime doğru olurken, onlar cemaat halinde giderler, kendi dünyalarında bir nizam vardır. Hayvanların bir kısmı karıncalar kendi dünyalarında yine cemaat halinde bir nizam dahilinde yaşarlar. İşte bu nizamı gören dahil ettim. Onlar bunlarla varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat benim derin endişelerim, derin tahsürlerim var. İnsanların kendi dünyasına koyduğu, yerleştirdiği nizamı parçalayacaklar. Akrabalı ayaklar altına atacaklar. İşte ben şu nizamı seyrederken sana ihtica ediyor. Sana sığınıyor, akrabalı parçaladıkları zaman akrabalı Akrabalık aleminde yer içinde, iklim iklim, kıyamete kadar varlığını sürdürecek. Fakat belki bütün insanlar arasında değil. Kotuğu yerler olacak, kesildiği yerler olacak. En acarla yine en asl man vasla ve kat'a man sana sıla Resul Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bayram akrabalığı, bayram ısılayı, bayram kardeşliği bütünüyle kuşanabilmeyi iklim ediyor. cenab Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veriyorlar, buyuruyorlar ki kim akrabalığı parçalarsa Allah onu parçalayacak. Kim kardeşine husume, kim babasına, kim annesine düşmanlık beslerse kendi gönül dünyasında Allah onun ailesini parçalayacak. Çocukları birbirine düşman olacak. Kardeşler birbirine düşman yavruet içinde bile yine onların evine huzur verecek yani bir adam tahayyül ediniz. şu kadar araba, şu kadar ev, şu kadar hav, şu kadar mülkür sahibi? ama akşam iftar sofrasına oturduğu zaman çocuklarıyla kavga ederek yemeğini yiyor bir adam düşünün sofrasında bir ekmeği, bir çorbası yavrularıyla birlikte sofranın etrafında halka kurmuşlar Esmeneyle başlıyorlar, muhabbetle devam ediyorlar. Elhamdülillahi rabbil alemin diyerek sofradan kalkıyorlar. Diline yalan ve yanlış denmeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a haber veriyor. Yine Müslüm rivayet ediyor. İnnel rahine muallakatul bil arş. Akramalık o kadar yüce bir mefhum ki arşa araya sarılmış yani bir dağın tepesinde bir caminin minaresinde değil Allah Azze ve Celle akrabalığı ta aşağıya çıkarmış. Orada duruyor nasıl insanlar namazdan sonra tesbihlerini ellerini alırlar, evrasını Onun için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Medine'de yola çıktığı zaman altı yaşında evladı kaybetti, annesi Hazreti Amine'nin kabrine geri ve kendileri göz yaşındıkmış, etrafındakileri aldatmış, annesi. o zamanın etrafında döndürüyor, tavaz ettiriyor. Allah Resulüne bakıyor. Sonra yanına yaklaşıyor, buyuruyorlar ki: Ya Resulallah, anneme karşı akrabalık vazifemi yerine getirdim mi? dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam: Hayır, Vallahi hayır. Karnında attığın bir tekmenin karşılığını bile ifade etmiyim. Onun için akrabalığı kainatın sahibi Arş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alemdeki akrabalık ilişkilerini yeniden tesir ettiler. O geldiğinde dünya onu henüz tanıdığında iki kardeş ittifak ediyorlar amca oğullarına saldırıyorlar. Bazen amca oğullarıyla kardeşler ittifak ediyorlar. Akrabala garip olan birisinin malını tamam ediyorlar. Bazen akraba müştüleri, zayıfları ittifak ediyor. O şehirde yaşayan garip kurabalar gidiyor. Ona saldırıyorlar. Onun elindeki malı alıyor, mutalar ediyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara buyurdular ki وَكُوبُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın kulları buzu nefreti kaldırın kardeş olun مَثَرُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَرِبْ يَلَيْنِ Müslümanların misali şu iki el gibidir. Bu el, nasıl tek başına bu el, bu el tek varken kendini temizleyemiyor. Ancak bir el ikinci bir eli temizleyebiliyorsa, Müslümanlar kardeşliği, muhabbeti, dostluğu, kendi Veriyor, buyuruyorlar ki وَاللّٰهُ فِي عَوْهُ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْهِ <الْأَخ۪> En insanlar kardeşlerinin yardımlarına koşar. Aradaki kim ve nefreti kaldırırsa Allah onların yardımına koşacak. Allah onların gören gözü, tutan eli işiten kulağı olacak. Allah sizin gören gözünüz, işiten kulağınız tutan eliniz olsa kim size yorulabilir? Kim sizin ailenize, kim sizin cemiyetinize, kim sizin mahalenize husumet getirebilir? O halde uzatın ellerinizi Allah'a. Allah sizin tutan elleriniz, gören gözleriniz olsun. Hani merak ediyorsun diyor. Namazlarımız kabul oldu mu diye. Kainatın sahibi buyuruyor ki tenha an fahşai vel muhker vel bagu Namaz, Hünker'den Fuhşiyat'tan alıp o. Eğer Fuhşiyat, Hünker kötülük hayatınızda yoksa namazlarınız kabul olmuştur. Oruç, kardeşliği, muhabbeti getirir, bayrama yıkıyorsunuz, husumeti kaldırıyor, bütün Müslümanlarla kucaklaşabiliyorsanız, işte o zaman konuşlarınız kabul oldu, işte o zaman bayram hak